Şayet Allah sana bir zarar dokundurursa bunu ondan başka giderecek yoktur. Fakat sana bir hayır dokunduracak olursa onu da kimse gideremez. Bil ki o her şeye hakkıyla gücü yetendir.